Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Rasul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumların bugün 11.'sine sunacağız inşallah. Bugünkü ana başlığımız İslami olmayan düzenlerin sorunlarını çözme sorunu. Öncelikle İslami olmayan düzenler ifadesini açmak gerekiyor. İslami olmayan derken, İslam devletinin olmaması kastediliyorsa, Allah'ın gönderdiği ayetlerde, İslam devleti tabiri, terimi, kavramı yok. Bu nedenle, bir devlet karşısında bir başka devleti düşünmek zor olur. Yani bir İslam devleti tabiri ortaya çıkarırsak, bunun karşılığında İslam devleti olmayan devletler akla gelir. Ancak Allah'ın ayetlerinde İslam devleti tabiri, terimi, kavramı yok. Fakat Allah'ın Müslümanlara emrettiği bir yaşam biçimi kastediliyorsa ediliyorsa İslami olmayan düzenler ifadesinden Allah'ın dinini gönderme maksadı bu. Allah yeryüzünde yaşayan insanlara seçtiği rasuller aracılığıyla dinini gönderir. Allah akıl, muhakeme, irade verdiği insana karşılaştığı sorunları çözecek bir anlayış ve kurallar topluluğu göndererek insanın adalet üzerinde durmasını ister. İnsan aceleci yaratılmıştır. Aceleci olan insan, istekleri arzuları doğrultusunda aklına, muhakemesine, iradesine güvenerek kararlar alabilir. Aldığı kararlar yanlış olabilir. Yanlış kararların adalet sağlayamayacağı ortadadır. Yani yanlış kararlarla adaletin sağlanmayacağını hepimiz biliyoruz. Allah insanın yanlışa düşüp hangi konularda zulme saparak adaletten uzaklaşacağını geçmiş Rasullerin kavimlerinden de örnekler vererek anlatır. Allah'ın ayetleri göndermesinden sonra yeryüzünde yaşayan insan üç tip olur. Baktığımız zaman meseleye hangi meseleye nasıl bakacağız? Yani Allah ayetleri gönderdiği yeryüzünde üç tip insan var. Hangi açıdan değerlendireceğiz? Onu şöyle değerlendirebiliriz. Birinci tip insan, sadece aklına, mantığına, bilgilerine, iradesine güvenerek sorunlarını çözen insan. İkinci tip insan, aklına, mantığına, bilgilerine, iradesine güvenirken, Allah'ın dininden de bir şeyler karıştırıp, çıkarına göre hareket eden insan. Üçüncü tip insan, Allah'ın ayetleri doğrultusunda algılayan okuyan, araştıran, inceleyen, sorunları çözen insan. Kur'an'da geçen okumak tabirinin insanın olayları algılaması, anlaması, değerlendirmesi, sonuca ulaştırması olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar ikra ayetinin, ikra ayeti diye bilinen oku emrinin değişik kesirlerde, değişik hallerde ve değişik yorumlarda yapılan bütün anlamlarının özetine baktığımız zaman, okuma ayetinin, ikra kelimesinin, bir insanın olayları algılaması, anlaması, değerlendirmesi, sonuca ulaştırması olduğunu biliyoruz. İnsanın olayları Allah'a göre algılaması, Allah'ın yarattığı varlıklara, ait düzene göre algılamasıdır. Algılama dediğimiz zaman. Yani bir olay, çikayan işte etmiş, Ortada bir olay var. Bu olayı algılamak, hükra ayeti içerisinde bu olayı algılamak, Allah'ın yarattığı varlıklara ait düzene göre algılamasıdır. Yani işin esasına, özüne uygun olarak algılamasıdır. Allah'ın ayetlerinde bu düzene sünnetullah demektedir. Yani siz bir ayeti değerlendirirken veya bir olayı değerlendirirken, onu algılama noktasında önce sünnetullah'a göre o olayı algılamak zorundasınızdır. Sünnetullah'ı bilen, anlayan insan olayların gerçeğini kavrar. Sünnetullah'ı bilmeyen, anlamayan insan ise olayları dış yüzeyinden anlar. Halkın arasındaki bir deyimle olayları kabuğundan anlar ifadesi tam bu anlama gelir. Allah'ın oku emri yazılı bir şey okumak değildir. İnsanın olayları okumasıdır. Olay dediğimizde sadece meydana gelen herhangi bir şey değil. Kavram olarak. Olay aynı zamanda varlıkların kendisi. Yani ben bir insanım, bir insan olarak bir başka insan tarafından algılanması gereken, okunması gereken, değerlendirmesi gereken sonuca ulaştırması gereken bir olayı. Herhangi bir maddi, manevi varlık fark etmiyor. Gökteki ay, gökteki yıldız, ağaç, herhangi bir hayvan veya hareket fark etmiyor. Bütün bunlar olay kavramı içerisinde, oku ayeti çerçevesinde algılanması gereken, değerlendirmesi gereken ve sonuca ulaştırılması gerekenler olarak karşımıza duyuyor. dediğimiz şey, bu konuya giren her şeyin, yani olay kavramına giren, varlıklar kavramına giren her şeyin yaratılış özüne uygun olarak algılanması, kavranması anlamına geliyor. Yani yaratılış kanuna uygun şekilde. Onun için olayı tekrar tarif edersek, olay Varlıkların kendisi, bizatihi yaratılmış varlıkların kendisi, varlıkların hareketleri, hareketlerinin ortaya çıkardığı sonuçlardır. Vaka, Arapça anlamıyla. Vaka nedir? Veya onu Türkçeleştirdiğimiz zaman, olay nedir? Veya biraz Arapça, biraz Osmanlıca hadisat nedir? Hadise nedir dediğimiz zaman, nedir? Bir varlık var, onu değerlendirmek o bir olaydır, o bir vakadır, o bir hadisedir karşımızda. Onun hareketleri var ve bu hareketlerden çıkan sonuçlar var. Bütün bunlar algılanması gerekir, değerlendirilmesi gerekir ve de sonuçlara ulaştırılması gerekir. İşte buna oku diyoruz. Allah ayetinde oku. İnsana oku diyor. Algıla değerlendir, sonuçlandır. Ve ayette devam ediyor tabii. Okuyan insan varlıkları, hareketlerini, hareketlerin ortaya çıkardığı sonuçları algılayan, anlayan, değerlendiren, sonuca ulaştırandır. Onun için Kur'an'da Allah sadece oku demez. Yani sadece algıla, sadece değerlendir, sadece sonuçlara ulaştır demez. Rabbin adıyla oku der. Rabbin adıyla okumak, insan gözüyle okumanın dışına çıkmaktır. Yani, ben Mehmet Çoban veya herhangi bir başka bir insan, İsmail veya diğer arkadaşlardan herhangi birisi, kendi gözüyle, kendi beş duymuşuyla olayı algılayabilir, onu okuyabilir. Ama Allah insanlara diyor ki Rabbinizin adıyla okuyun. Kendi adınıza okumayın. Kendi gözünüzle okumayın. Kendi beş duyunuzla okumayın. Rabbinizin adıyla okuyun. Yani Rabbinizin ortaya koyduğu yaratılış düzeniyle sünnetullah ile okuyun. O'nun gönderdiği ayetler ile okuyun. O'nun size verdiği bilgilerle okuyun. O zaman siz yaratılan varlıkları, onların olaylarını doğru anlayacaksınız. O zaman doğru değerlendireceksiniz. O zaman doğru sonuçlara ulaştıracaksınız. Aksi halde kendi adınıza okumuş olursunuz. Kendi adınıza okuduğunuz zaman yanılabilirsiniz. Veya kendi adınıza değil, şeyhinizin adına okumuş olursunuz. Veya mezhebiniz adına okumuş olursunuz. Veya ideolojiniz adına okumuş olursunuz. Ama Allah diyor ki, Rabbinizin adına okun. Bu ayet geldiği zaman, yani ikra ayeti geldiği zaman, Araplar, ataları adına okuyorlardı. Putperestlik adına okuyorlardı. Olayları. Hazreti Peygamber, olayların putperestlik adına okunmasında çelişkiler görüyor. Tatmin olmuyor. Hıramı arasına çekiliyor. Orada, Kutperestliğin dışında okuma gerçekleştirmeye çalışıyordu. Allahına yol gösterdi. Ne diyor Allah? Seni şaşırmışken bulduk. Sana nimetimizi verdik. Sana öğrettik. Bugün Türkiye'deki halk, insanlar Kemalizm adına okuyorlar. Olaylara. Avrupa'da Hümanizm adına okuyorlar, uzak doğuda bu da adına okuyorlar. İdeolojik düzenler açısından baktığımız zaman kimi Mars adına okuyor, kimi Adam Simit adına okuyor. Rabbin adıyla okumak Allah'ın gönderdiği bilgiler okumak. Yani insanın kendisinde var olan bilgisiyle, aklıyla, mantığıyla, iradesiyle okumak değil. Allah'ın gönderdiği bilgilerle, kültüründeki bilgileri, aklını, mantığını, iradesini esas olarak okumak. Yani sadece kendisiyle yetinmek değil, Allah'ın gönderdiği bilgilerle beraber onları okumak. Böylece üçüncü tip insan, Allah'ın oku emrini yerine getirendir. Allah'ın oku emrini yerine getiren insan artık her konuyu, her olayı Allah'ın adıyla, yani ayetleriyle, yani sünnetullahı ile dikkatle okuyarak anlayacaktır. Her insan olayları okuma biçimiyle kendisine bir yaşam düzeni kurar. Yani insan neyi nasıl anlıyorsa, değerlendiriyorsa sonuçlara ulaştırıyorsa ona göre yaşam düzeni kurar. Şimdi okumayı bugünkü kültür bugünkü eğitim düzeninden farklı düzene farklı bir anlayışa çıkardığımız zaman ister okuma yazma bilmeyen bir insan olsun fark etmiyor. Dağdaki çoban köydeki çiftçi bahçıvan veya şehirlerin kenarlarında güzel kenarlarında bir esnaf hiç okula gitmemiş. Veya Afrika'da herhangi bir insan hiç medeniyet görmemiş, hiç okul, okul bilmiyor, hiç kitap bilmiyor, harf bilmiyor, fark etmiyor. Ama içinde yaşadığı dünyanın karşılaştığı olayların üzerine bir algılaması varsa, onları bir değerlendirmesi varsa, sonuçları varsa Allah bunun adına okumak diyor. yazarlıktan öte bu bir şey. Yani okuryazarlıkla hiçbir alakası yok. Yani harflerle yazılmış yazıları okumanın alakası değil bu. Harflerle yazılmış okumayla anlaşılan bir konu değil. Bunları bilmeyen de harflerle yazılmış okumayı bilmeyen de ne yapıyor? Allah'ın verdiği güçle. Hangi güç? Beş diyor, algılama gücü. Araçları aklı, mantığı ve iradesiyle Karşılaştığı olayları ne yapıyor? Değerlendiriyor, algılıyor, değerlendiriyor ve sonuçlara ulaştırıyor. Ükra, yani okuyor. Bu okuma işini Allah'ın adıyla okuyorsa, Allah'a göre okuyor. Bu okuma işini cahilce okuyorsa, yani Allah'la hiçbir ilgisi olmadan cehalet içerisinde okuyorsa, cahilce okumuş oluyor. Veyahut da belli bir ideolojik kavramla okuyor. Veya belli bir din kavramıyla okuyor. Veya belli bir mezhep kavramıyla okuyor. Veya belli bir tarikat kavramı okuyor. Veya atalarından aldığı kültürle okuyor. Putperest gibi. Putperestlikle okuyor. Atalar diniyle okuyor. Allah'a göre okumayıp, kendi bilgilerine, aklına, mantığına, iradesine göre algılayanlar, okuyanlar, kurdukları yaşam düzeninde Allah'ın ayetlerini dikkate almazlar. Bu açıdan Allah'a göre okumayanların, kurdukları düzenler İslam düzeni değildir. Kurulan düzen ister bireysel, ister ailevi, ister toplumsal, ister devlet düzeni olsun, İslam düzeni olmaktan uzaktır. Allah'a göre algılamayan, okumayan insan, birey, aile, toplum, devlet olarak karşımıza çıkar. Çünkü aile, bireylerden, toplum, ailelerden, devlet toplumlardan oluşur. Bir devlet, İçinde farklı etnik, din, mezhep, ideoloji esaslarını yaşayan toplumlar vardır birden fazla bir devlet içinde. Devlet demek tek toplum demek değildir. İçinde farklı dinden, farklı mezhepten, farklı ideolojiden, farklı etnik gruplardan insanlar vardır. Her biri birer toplum oluşturur ve bunlar o devlet içinde yaşar. Devlet, devlete hakim olan toplumun önderleri yani bireyleri tarafından yönetilir. Birden fazla toplum vardır. Bu toplum içerisinde bir toplum... ...devlete hakimdir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde... ...birçok toplum vardır. Evvela etnik grup olarak... ...Ermeniler vardır, Yahudiler vardır... ...Rumlar vardır, Türkler vardır, Kürtler vardır... ...Lazlar vardır, Araplar vardır. Değişik etnik gruplar, Farslar vardır... Farklı dinden insanlar vardır. Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar. Farklı meslekten insanlar vardır. Farklı tarikatlardan insanlar vardır. Bunların her birisi kendine göre bir toplumdur. Hristiyan topluluğu, Müslüman topluluğu, Yahudi topluluğu veya etnik köken olarak Kürt toplumu, Türk toplumu, Yahudi toplumu, Rum toplumu, gibi, Ermeni toplumu gibi, Arap toplumu gibi nitelendirebiliriz. Ama bunların içerisinden bir toplum nedir? Egemendir. İçinde yaşadığımız düzende Kemalizme göre okuyanlar, Kemalizme göre okuyan toplum devleti egemendir. Yahudiler değil. Yani Yahudiler Hristiyanlar değil. Veya şu tarikat bu tarikat değil. Veya şu mezhep, bu mezhep değil. Kim? Kemalizme göre okuyanlar topluma egemeldir. Onlar devleti yönetir. Bütün bu oluşumları gerçekleştirenlerin Allah'a göre olayları algılamadığı, okumadığını düşünürsek ortaya çıkan bireysel, ailevi, toplumsal devlet düzeni, İslam düzeni olmayacaktır. Yani devleti yönetenler Allah'a göre okumuyorlarsa Rabbin adıyla okumuyorlarsa olayları algılarken değerlendirirken ve sonuçlandırırken Allah'a göre algılamıyorlar Allah'a göre değerlendirmiyorlar ve Allah'a göre sonuçlandırmıyorlardır. Öyleyse İslam düzeni olmaz olmayacaktır. İslam düzeni olabilmesi için olayların Allah'a göre algılanması Allah'a göre değerlendirilmesi ve Allah'a göre sonuçlandırılması gerekir. Çünkü İslam düzeni demek illaki devlet düzeni demek değildir. Birey için de olabilir, aile için olabilir, toplum için de olabilir, devlet için de olabilir. Allah'tan gelen bilgilerle aklının, mantığının, iradesinin elde ettiği bilgileri karıştırarak bir düzen oluşturan, sorunlarına, çıkarlarına göre bazen Allah'tan gelen ayetlere bazen de kendisine göre çözümler üretenlere ne diyoruz? Çıkarcıdır onlar diyoruz. Yani kendi çıkarlarına göre kimi zaman Allah'ın ayetlerine göre çözmeyi, kimi zaman da kendi keyfine göre, kendi bilgisine göre, kendi görgüsüne göre çözmeyi ortaya çıkarıyor. Tercih noktasına çıkar. Eğer Allah'ın ayetlerinin çözdüğü meselede çıkarı varsa Allah'ın ayetlerinin çözdüğü konuyu kabul ediyor sonucu kabul ediyor. Eğer kendi çıkarlarının neticesinde kendi aklına göre, bilime göre veya işte Kemalizme göre veya işte Hristiyanlığa göre veyahut da Kapitalizme göre veya Sosyalizme göre veya işte Budizme göre veya mezhebine göre veya tarikatına göre çözdüğü sorun sorunu çözdüğü sonuç çıkarına uygun geliyorsa onu kabul ediyor. Fark etmiyor. Nerede çıkarı var? Hangi çözümde, çözüm noktasında çıkarı var? Onu kabul ediyorsa ona çıkarcı dememiz gerekiyor. Onlar Allah'a göre okumakla insani okumayı karıştırıp isteklerine, arzuna göre hareket ederler. Yani temel mantığı budur. Hem Allah'a göre okurlar işlerine geldiği zaman hem de insani olarak okudular işlerden geldiği zaman. Allah ayetlerinde bu durumu dünyevileşmek olarak belirtiyor. Eğer bir insan hem Allah'a göre okuyor hem insani olarak okuyor, çıkarına hangisi geldiyse ona uyguluyor ise, Allah buna dünyevileşmek diyor. Dünyevileşmek kavramı bu. Yani bir insanın çıkarlarına göre hareket etmesi, Allah'a göre veya kendi insani sözümlerine göre, hangisi hoşuna gitti, hangisi arzusuna, hevesine uygun geldi, onu kabul etmesi. Dünyevileşmek. Aynı insan türünü bir başka açıdan, bir başka ayette Allah münafık olarak tanımak. Yani Allah dünyevileşenleri aynı zamanda münafıklar olarak tabir ediyor. Kendi çıkarlarına göre kıvırıp durdukları için münafıklar olarak ediyor. Nifak alamet olarak ediyor. Bu açıklamalardan sonra şu tespitleri yapabiliriz. Allah'a göre okuyan insan, karşılaştığı bütün olayları, İster birey, ister aile reisi, ister toplumun bir parçası, ister devleti yöneten yetkili olsun kişi. Yani şöyle bir kişi alın. İsterse sadece tek kişi olsun. İsterse bir aile reisi olsun veya ailenin bir ferdi olsun. Veya toplumun bir parçası olsun. Veya devleti yöneten bir yetkili olsun. Allah'ın ayetlerine göre algılıyor, anlıyor, değerlendiriyor, sonuca ulaştırıyor demektir. Allah'a göre okuyan insan. Şimdi, Allah ne diyor? Ayette, biz insana gücünün orantısında yük yükleriz. Gücü neyse. İnsanın gücü bireydir, tek başınadır. Daha henüz iki kişi olamamıştır, tek kalmıştır. Bireydir. Gücü birey gücüdür. Allah, o insan, birey gücünde Allah'a göre okumayı, algılamayı, değerlendirmeyi, sonuçlandırmayı gerçekleştiriyorsa, o kişi bireyinde İslam düzenine sahiptir. Dikkatini çekiyorum. Bireyinde. İslam düzenine sahiptir. Çünkü İslam düzeni, Allah'a göre olayları algılamak, değerlendirmek ve sonuca ulaştırmaktır. Eğer kişi aile reisi ise, bir başka aileyi dikkate almadan, bir başka aileleri dikkate almadan, dışındaki tüm aileleri dikkate almadan, akrabası dahi olsa, ailecek eğer olayları beraber Allah'a göre algılıyorlarsa, anlıyorlarsa, değerlendiriyorlarsa, sonuca ulaştırıyorlarsa, o ailede İslam düzeni var demektir. Gücü aile düzeni çerçevesinde kalır. Artık onun gücü bireyden aile gücüne ulaşmıştır. Aile gücü birey gücünden üstündür. Çünkü orada aile vardır. Birey tektir, aile bireyden fazladır. Orada eş vardır, çocuklar vardır. Eğer aileden çıkıp, aileler oluşuyor ve aileler bir toplum oluşturuyorsa, aynı şeye inananlar, yani Allah'a göre okumaya inananlar bir toplum oluşturur. Allah'a göre onlar algılar, değerlendirir ve de sonuçları ulaştırır. Böylece diğer toplumlar içerisinde onlar bir toplumdur. Nasıl bir toplum? Onlar Allah'a göre algılayan, Allah'a göre olayları değerlendiren ve Allah'a göre sonuçlandıran insanlardır. Böylece bir toplum olmuştur Toplumsal güce ulaşmıştır. Aile gücünden artmıştır. Aile gücünden çıkıp toplumsal bir güce ulaşmıştır. Toplumsal güç otoriter olabilir, otoriter olmayabilir. Yani mevcut düzene hakim olabilir, olmayabilir. O ayrı. Ama ona göre de onun gücü Allah katında belirlenir. Yani bir toplumda hakim düzene hakim olamayan bir toplum varsa Allah onun gücünü bilmektedir ve ona göre ona sorumluluk yükler. Allah öyle diyor. Biz asla vursatım üstünde sorumluluk yüklemeyiz. Birey, bireye göre sorumluluk. Aile, aileye göre sorumluluk. Toplum, topluma göre sorumluluk. Hangi toplum? Henüz mevcut düzene hakim değil. Öyleyse hakim olmayan bir topluma göre güç oluşur. Eğer mevcut toplum içerisinde Allah'a göre algılayanlar iktidarsa yani topluma hakimse, devlete hakimse, Allah onlara o zaman devlet, devletin gücüne göre, hakimiyet gücüne göre sorumluluklar yükler. Böylece Allah'ın dağıttığı sorumluluk yükü güçlere göre ayarlanmıştır. Güçlere göre ayarlanınca her güç çerçevesinde kişiler, yetkililer, görevliler, yaşayanlar yani sorumluluklarını üstlenenler, Allah'a göre algılıyorlar, değerlendiriyorlar ve sonuçlara ulaşıyorlarsa onlar kendi içlerinde, kendi yaşamlarında İslam düzenine göre yaşıyorlar demektir. Böylece artık onlar bireyinde İslam düzenine sahiptir. Ailesi varsa ailesinde İslam düzenine sahiptir. Toplumda yaşıyorlarsa toplumun gücüne göre İslam düzenine sahiptir. Devleti yönetiyorlarsa Yönettiği devlet, İslam düzenine sahiptir. Böyle bir durumda Allah'a göre okuyan insan, karşılaştığı her sorunu Allah'ın ayetlerine göre, yani İslam'a göre çözecektir. Böyle olunca, yürürlükte olan düzenle sorunları çözme mantığı çelişmez. Yani tepede, nihai noktada eğer, bir devleti yönetme anlayışında Müslüman, Allah'a göre okuyan bir Müslüman, yönetici ve hakimse, o da Allah'a göre algılıyor olayları ve değerlendiriyor ve sonucu onun sorunları çözme mantığı, yürürlükteki düzen, İslam düzeni olduğu için ne yapar? Çelişmez. İkisi aynı tavranmış olur. Çünkü İslam düzeni ne demektir? İslam düzeni Allah'a göre algılamak, değerlendirmek, sorunları çözmektir. İslam düzeni deyince ne anlıyoruz? Kafamızda çok alem şumur şeyler meydana gelebilir ama onun kısaca analizine baktığımız zaman ana ilkesi şudur. İslam düzeni bir şeyin, bir düzenin, bir yaşam biçiminin ister bireysel, ister ailevi, ister toplumsal, ister devlet düzeni olsun fark etmiyor. İslam düzeni olabilmesi için orada Allah'a göre algılamak, Allah'a göre değerlendirmek, Allah'a göre sorunları çözmek vardır. İslam düzen odur. Sorunları İslam metoduyla çözmek demek, öncelikle sorunu Allah'a göre okumak. Allah'a göre okunmayan sorun, İslam esaslarında algılanmış, anlaşılmış, olmaz. Allah'a göre algılanan, okunan sorun, ilk önce Allah'ın ayetlerine göre çözülür. Allah'ın ayetlerinde sorunla ilgili bir hüküm yoksa, sorunu çözecek olanın bilgisine, aklına, muhakemesine, iradesine göre çözmüş. Sorunu çözen adalet esaslarından ayrılamaz. Allah'ın adalet esasları olarak koyduğu ilkeye, kurallara bakarak bir özet çıkarırsak nedir dediğimiz zaman? insanların özgürlük alanlarına müdahale etmemek. Yani, iradesine, insanın iradesine karışmamak. Mallarına, canlarına, ırzlarına, nesillerine zarar vermemek. Adalet esasları, insan özgürlüğünün, malının, canının, ırzının, neslinin korunmasıdır. Onun için geçmiş fakihlere baktığımız zaman, mesela onlar bir devlet başkanı, bir imam veya bir emirel müminin veya bir halife, niye seçilir, niye seçilmelidir sorusuna karşılık, neden seçilmelidir sorusuna karşılık derler ki halife seçilmek zorundadır veya imam seçilmek zorundadır. Çünkü onun görevi, onun temel görevi insanların aklını, dinini, neslini, canını ve malını ve yaşadığı ülkeyi korumasıdır. Temel görevi budur. Dolayısıyla imamın seçilme nedeni olan şey nereden çıkarılmıştır? Ayetlerin özünden çıkarılarak ne ifade edilmiştir? İnsanın özgürlüğünün, malının, canının, ırzının, neslinin korunması veya ona zarar vermeyi engellemektir. İşte ayetleri okuyoruz, görüyoruz. Ayetlerin hepsi mazlumun yanındadır. Allah mazlumların yanındadır ve müminlere görev verir sorar. Yardım isteyenler varsa, bağıranlar varsa bize yardım edecek yok mu diye ki onlar gayrimüslim olabilir, Müslüman olmayabilir, putperest olabilir, başka bir şey olabilir. Fark etmez. Allah soruyor. Onlar için cihad etmeyecek misiniz? diyor. Savaş hukukunu incelediğimiz zaman göreceğiz inşallah. Daha önce de inceledik Mekke döneminde savaşmayacak mısınız? Diyor onlar için. İşin esprisine baktığımız zaman din savaşı yoktur. Temelde. Peygamberimizin savaşlarına baktığımız zaman, ki ileride bunu inceleyeceğiz, baktığımız zaman, ayetlerdeki cihatla ilgili, mücadele ilgili, savaşla ilgili konulara baktığımız zaman, temelde bir din savaşı yoktur. Yani, insanlar Allah'ın dinini kabul etmiyor, hadi onların üzerine cihat edelim, onları zorla Müslüman edelim. Böyle bir anlayış yoktur. Çünkü, dinde zorlama yoktur. Allah peşinden söylüyor. Diyor ki, dinde zorlayamazsınız. Yani gidip ne kişisel olarak, ne ailevi olarak, ne toplumsal olarak, ne devlet olarak herhangi bir isim üzerine binip, illa ki siz Müslüman olacak diyemezsiniz. Bunun için böyle bir kavga, böyle bir savaş, böyle bir mücadele, böyle bir cihat benim kitabımda yoktur diyor Peki, niçin savaşır Müslümanlar, niçin savaşmıştır? Baktığımız zaman olaylara insanların mallarını korumak, canlarını korumak, ırzlarını korumak, nesillerini korumak ve dinlerini korumak Hangi din olursa olsun dikkatinizi çekiyorum. Ve akıllarını korumak için mücadele vermişlerdir. Onun için savaşmışlardır. İşte Allah'ın adalet diye tanımladığı şey ayetlerinde budur. Özet olarak. Adalet esasları diye tanımladığı özler bunlardır. İnsan özgürlüğünün korunmasıdır. Çünkü Allah kelime-i tevhide emrederken, La ilahe illallah derken ne söylüyor kunla? benden başka hiçbir kimseyi kendi aklına, kendi iradene, kendi mantığına, kendi yaşamına, kendi nefsine hakim ve otorite kılmayacaksın. Çünkü bunu yaparsan, benden başkasını yaptığın zaman onları ilahlık noktasına getirmiş olursun. Onların kulu ve kölesi olursun. Onun için bu din buradan başlıyor. İnsana diyor ki önce özgür ol. Yani bütün aklına mantığını, iradeni, nefsini, yaşamını, her şeyini teslim almış, benden başka kim varsa, ne varsa, hangi kavram, hangi mantık, hangi irade varsa, hepsine karşı lade. Çünkü onlar ilahtır. Senin özgürlüğünü, senin aklını, senin mantığını, senin iradeni, senin bilgilerini, senin yaşamını eline alan, ona hükümran olan her şey ilahtır. Onları reddet. Çünkü asıl ilah benim. Asıl yaratıcı benim diyor Allah. İnsana özgürlüğünü veriyor. Kime karşılık? Bütün yaratılmışlara karşılık. Kul olacaksan bana ol. Niye yaratılmışlar oluyorsun? Mantığında geliyor tevhid. Ondan sonra ne başlıyor? Ondan sonra işte düzen başlıyor. Hangi düzen? Allah'a göre okuma düzeni başlıyor. Allah'a göre olayları algılamak, Değerlendirmek, sonuçlandırmak. Yani okumak. Allah'a göre algılayan, okuyan sorunu adalet esaslarında çözdüğünde, İslam metoduyla çözmüş olur. Sorunu yaşayan, Müslüman da olsa, Müslüman da olmasa, her insanın özgürlüğünü, malını, canını, özünü, neslini esas alan yönetici adaletle hükmetmiştir. Efendim biz sadece Müslümanların aklını, iradesini, mantığını, yaşamını, neslini, malını, canını koruruz. Diğerlerinkini korumayız. Diğerleri bizim için önemli değildir. Onlar işte kafirdir, onlar şudur, onlar budur. Biz onlarınkini korumayız. Bize ne? Dediğimiz zaman Allah'ın ayetlerinde belirttiği adalet kavramının dışına çıkmış oluruz. O zaman zulüm yapmış oluruz. Eğer insanlar sorunları Allah'a göre algılamayıp, yani okumayıp, sorunları çıkarlara, akla, mantığa, iradeye göre çözerse, İslam metoduna göre çözmemiştir. Metodu insanidir. İnsani metotla sorunların çözülmesiyle adalet gerçekleştirilemez. Çünkü insan beş duyusuyla sorunları algılamıştır. Halbuki Allah'a göre algılarken ne yapıyor? Beş duyunun ötesine çıkıyor. Algılaması insani zaaflar taşır. Beş duyusuyla algılayan insanın olayları insani zaaflar taşır. Sorunları eksik bilgilerine göre değerlendirmeye başlar. Çünkü kendisine bir bilgi vardır, tam değildir. Ama Allah'a göre algılayan kişi evvela beş duyusunun dışında bir de Allah'ın öğrettiği bilgilerle olayları algılar. O bilgiler eksik değildir. Yaratıcı Allah, yarattığı varlıklarla ilgili kesin bilgileri ona gönderir. Ayetlere göre algıladığı zaman olayları, o işin gerçeğine göre algılamaya başlar. Ama ayetlere göre algılamayıp, insani gücüne, insani tavrına, insani araçlarına göre, beş duyuşuyla ve bilgilerine göre algılarsa, o zaman eksiktir. Bu nedenle sorunları yeterli kavrayamaz aklına, mantığına, iradesine göre sorunu değerlendirerek çözüm üretir. Her insanın aklı, mantığı, iradesi ayrıdır, farklı özelliklerdedir, farklı kapasitelere sahiptir. Dolayısıyla sorunlara Allah'a göre okumayan insan, insanlık zaaflarında acizliğin de sorunu algılamış ve çözmüştür. Böyle bir metodun adalet doğurduğu asla iddia edilemez. Müslümanlar ya İslam düzeninde yaşarlar ya da insanların oluşturduğu düzenlerde yaşarlar. Müslüman İslam düzeninde yaşarsa devlet olarak sorunları İslam metoduna göre çözülmesi doğal. Şart aynı zamanda. Çünkü yasa öyle emredecek. Ancak Müslümanlar İslam düzeninde yaşamıyorsa karşılaştıkları sorunları İslam metoduyla çözülmemeye kalkarlarsa işler karışır. Çünkü Ortaya çıkan sorunların kaynağı İslam değildir. Doğal değildir. Ortaya çıkan sorunlar, İslam düzeninde yaşamamaktan kaynaklanıyordur. Yani, zulümden kaynaklanıyordur. İslam'a göre oluşturulmamış düzenler, adalet yerine zulüm doğuracağından, zulüm, kendisi zaten başla başına bir sorundur. Üstelik zulüm, her zaman sürekli sorun üretir. Yani sen, çözersin, arkasından o üretmeye devam eder sorunu. Bu durumda, Müslüman, zulmün ürettiği sorunları çözmeye kalkarsa, baş edemezsin. Nedeni, hakim olan düzen, zulüm düzenidir. Zulüm düzeni, ne kadar önlem alınırsa alınsın, ne kadar iyileştirmeye çalışılırsa çalışılsın, sürekli sorun üretmeye devam eder. Zulüm düzeninin en büyük özelliği, çıkarlara göre yasaların sürekli değiştirildiğidir. Çünkü zulüm düzeni aynı zamanda çıkar düzenidir. O düzeni gerçekleştiren insanlar çıkarlarına göre yasaları oluşturur ve çıkarları geldiği müddetçe yasaları uygular, yasaları devam ettirir çıkarlarına. Ters geldiği zaman anında yasaları iki günde değiştirir. Biter. Sürekli değiştirilen yasalar adalet yasaları olacağına yazboz yasalı olur. Çünkü sürekli değişen yasalar adalet getirmez. Çıkarcılar sürekli yasaları kendi lehlerine bozar, çıkarlarına uygun yasalar yazdırırlar veya çıkarırlar. Sürekli kendi lehlerine bozarlar. Bu durumda Müslüman ne yapmalıdır? Sürekli zulüm düzeninin ürettiği sorunlarla mücadele etmelidir? Yoksa zulüm düzenini mi ortadan kaldırmalıdır? Hangisi? Allah, İslam düzeniyle yönetilmeyen Mekke döneminde gönderdiği ayetlerle Müslümanların ne yapacağını belirtiyor. Mekke döneminde putperest düzenin ortaya çıkardığı sorunlar Müslümanlar tarafından çözülmemiştir. Dikkat edin. Düzenin ürettiği sorunlar bir kenara itilmiş, düzenin ilkelerine, esasına la, yani hayır demiştir. Mekke'de 12 yıl çalışmalarımızda o dönemde Müslümanların hangi hükümlerle sorumlu tutulduklarını inceledik. Arzulayan sitemizde var. Onları okuyabilir, araştırabilir, inceleyebilir. Müslümanlar putperest düzenin ilkesine, ilahlarına karşı çıkmıştır o gün. Zulme uğrayanların yanında olmuştur. Eğer Müslümanlar Mekke döneminde Darun Nedve'den yönetilen putperestliği esas alan zulüm düzeninin çıkardığı sorunları çözmüş olsalardı, işin içinden çıkamazlardı. Çünkü o darin nefretle toplanan her yönetici, kendi çıkarına göre sürekli bir problem yaratacaktı, bir sorun yaratacaktı. Çöz çöz bitmez. Allah Müslümanları direkt sorunun kaynağına yöneltti. Direkt sorunun kaynağı. Nedir o? Putperestlik. Nedir o? Zulüm düzeni. Hani bir örnek var. Bir bataklık sivrisinek üretiyorsa sivrisineklerle uğraşmanız çözüm değildir. Sivrisinek öldürün. Ne fark eder? Bataklık sürekli üretiyor. Getiriyor oradan sivrisinekleri sürekli. Sürekli sinek öldürüyorsunuz. Halbuki çözüm ne? Gidersiniz bataklığı kurutursunuz sinekline kalmaz orada. Sinekler yaşayacağı yere gider. Sivrisinek bataklıkta yaşıyor bataklığını elinden alırsan, o bir başka bataklık bulmaya gider. Bu kadar basit. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra Müslümanlar, ilkesel olarak İslam düzeninde yaşamamaktadırlar. Gerçi, Osmanlı devlet düzeninin ne kadar İslami düzen olduğu tartışılır olsa da, Osmanlı, İslam düzeniyim iddiasında bulunan bir devlettir. Bu nedenle, o dönemin insanları, İslam düzeniyim diyen bir devlete İslam'a göre hareket et diyebilir. Bu söylem hem ideal bir söylem olur, hem de yasal bir söylem olur. Yani, o gün, diyelim ki Osmanlı devrinde yaşıyor olsaydık, bir baktık ki İslam düzenine aykırı hareketler var, o zaman yöneticilere İslam'a göre hareket edin deme hakkımız vardı. Bu hakkımız, aynı zamanda düzenin İslam düzeni olmasından dolayı da yasal bir istendi. Aynı zamanda da ideal bir İslam'dı. Kişiye, yasaya aykırı hareket etmekteydi anlamına gelir. O gün bir insan böyle demiş olsaydı, padişaha veyahut da komutanlara veyahut da paşalara, İslam'a göre hareket et demiş olsaydı, hiç kimse çıkıp da sen nasıl devlete, İslam'a göre hareket et diyorsun diyemez. Yani sorgulayamazdı çünkü yasal bir hak haline gelmişti. Ancak Osmanlı yıkıldıktan sonra, toprakları üzerinde kurulan irli ufaklı birçok devlet peşinen İslam düzeni olmadıklarını açıkladılar. İslam düzeni olduğunu iddia edenlerin de İslam'la hiçbir ilgisi olmadı. Belki İslam düzeni olduğunu iddia edenlere bu ne biçim İslamlık olacaksan doğruduruz. İslam düzeni ol denilebilir. Örneğin Suriye Arabistan güya İslam düzeni olduğunu iddia ediyor. Hani oraya gidip de kardeşim sen ne biçim İslam düzenisin? Bak şunlar, şunlar, şunlar İslam'a aykırı. Madem İslam düzeni olduğunu iddia ediyorsun, doğru sol. Denilebilir belki. Ama yasa aslında İslam düzeni değildir. Yasa kral düzenidir. Veya bugün İran, İslam devrimi yaptı, düzeni kurdu. Düzen, Caferi mezhebine göre idare ediliyor. Aslında İslam düzeni değildir. Caferi mezhebi düzenidir. Şimdi onlara madem ki İslam devleti diyorsunuz, madem ki İslam düzeni diyorsunuz, niye siz mezhebe göre yönetiyorsunuz. Doğru diyorsun, madem İslam devleti olun veya İslam düzeni olun denilebilir. İddialarını ortaya koyabilir. İnsan sorabilir. Fakat Müslümanların yaşadığı birçok yer peşinden İslam düzeni olmadığını zaten söylemiştir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti dahil birçok devlet İslam düzeni olmadıklarını, yönetim sistemlerinin İslam dinine dayanmadığını, layık demokratik cumhuriyetler olduğunu belirtmişlerdir. Her şeyden önce dine dayanmadığını, İslam düzeni olmadığını vurgulayan devlet düzenlerinin İslam düzeni sayılması abestir. Yani bir devlet kendisi, ben İslam düzeni değilim diyor. Şimdi birileri de çıkıp, saf saf, ya biz Müslümanların devletinde bir İslam düzeni içerisinde yaşıyoruz derse, abest olur. Kaldı ki böyle bir sayma, yani böyle bir İslam düzeninden sayma, İslam düzeninin yasalarına da aykırıdır. Yani sadece o düzenin yasalarına değil. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam düzeni saymak, evvela Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırıdır. Aynı zamanda Allah'ın yasalarına da aykırıdır. Allah da İslami olmayan bir düzeni, İslami olmadığını söyleyen düzeni, İslam düzeni sayanları kabul etmez. Neye göre söyledinizler yani. Suç istiyorsunuz der. Hesap günü. Aynı şekilde İslam düzeni olmayan düzenin yasalarının da bu durum Tamamıyla aykırıdır. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlet yapısına sahip. Birisi çıkıp da Türkiye Cumhuriyeti İslam düzenidir, İslam devletidir derse yasalara aykırı davranmıştır. Ne yazık ki günümüzde bazı Müslümanlar safça, cahilce Türkiye Cumhuriyeti'nin Müslüman bir ülke olduğunu, İslam düzenine sahip olduğunu düşünüyorlar. Tabii bu söylem onların İslam'dan, yasalardan ne anladığını da gösteriyor. Yani hem mevcut düzenin yasalarının anlaşılmadığı hem de İslam'ın anlaşılmadığını ortaya koymuş oluyorlar böylece. Bir devlet kendisinin İslam düzeni olmadığını vurgularken bir Müslüman İslam düzenidir diyorsa bunu diyen Müslüman devleti de İslam'ı da tanımıyor demektir. Geçmişte fıkıh kitaplarını okurken çok güzel bir espri vardı. Bir hadise dayanarak söylüyordu fakirler. Bir Müslüman eğer başka bir Müslümana kafir derse kişi, gerçekten o kişi kafir değil de gerçekten Müslümansa kendisi kafirmiş. Bakın çok güzel bir tespittir bu. Yani ben şimdi bir Müslümanım, herhangi bir Müslümana şu veya bu nedenle, bugün çokça yapılıyor yani işte anlayış farkından veya başka farkından kafir bu diyoruz ya. Allah'ın üzerinde o kişi Müslüman çıkarsa ona kafir diyen kafir olur. Çünkü o, İslam'ı tanımıyor demektir. İslam'ı tanımayarak karşıdaki insana kafir diyordu. İslam'ı tanımış olsaydı, karşıdaki insana kafir demezdi. Mantığı çıkar. Halkın temel yapısı, bu tür bilgisizlikleri taşımakta. Tabi halkın temel yapısının bu tür bilgisizlikleri taşıması normaldir. Ama bir de... İslami eğitim aldığını iddia edenler böyle bir şey söylerse artık iş tamamıyla abes bir noktaya gelir. Mesela Gokli'ye İslam devletleri yazarsanız isterseniz hemen Gokli'ye bir İslam devletleri yazın. Hemen yanında İslam devletleri tarihi, İslam devletleri toprakları, İslam devletleri bayrakları, İslam devletleri isimleri çıkar. Tıklayıp bakın ne yazacak? Mesela, laiklikle, sosyalizmle, kapitalizmle, krallıkla, mesleklerle yönetilen devletlerin hepsini İslam devleti sayılmıştır. Zahilliği görüyor musunuz? Onu o şekilde belirleyen ve linklere veren ve oralarda açıklamalar yapan, o listeleri yapan insanlar, ne İslam devleti kavramından, ki böyle bir şey yok aslında, ne İslam'dan, ne de içlerinde yaşadıkları devletlerden veya Müslüman'dan yaşadıkları devletlerin yapılarından, hiç haberleri yoktur. Tamamıyla cahil insanlardır. Çünkü cahil olmasalardı böyle bir intileme, böyle bir belirtme yapmadılardı. Bu devletlerin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti de var. Yani İslam devletleri tabirinin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti de var. O da sayılanlar arasında. Önce bu tür sıralamaları yapanlar sonra bu sıralamaları okuyanlar veya bu sıralamaları görenler garipsemez. Şaşırmazlar. Neden? Çünkü cahil. Bilmiyor. Yani İslam düzeni nedir? İslam olmayan düzen nedir? Bilmiyor. Artı içinde yaşadığı devlet kendisini nasıl tanımlıyor onu da bilmiyor. Büyük bir bilgisizlik içerisinde böylece otur sıralamalara hiç dikkat etmezler. Her düzen kendi sorunlarını kendisi çözdüğü zaman aynı metodu uygulamış olur. Mesela kapitalist düzen uygulanıyorsa, kapitalist bir insan kapitalist düzenlerin sorununu çözerse, kapitalist düzenin metoduna göre uygulamış olur o çözümü. Veya sosyalist düzende sosyalist bir insan sosyalizmin sorunlarını, sosyalizmin uygulanmasıyla meydana gelen sorunları çözerse, sosyalizmin mantığına metoduna uymuş olur. İslam'a göre oluşmamış bir düzenin sorunlarını İslam'a göre çözmek veya İslam'a göre oluşmuş düzenin sorunlarını İslam dışı düzenlerin kurallarına çözmek metodik olarak yanlıştır. İşin esası budur. Yani siz, İslam'a göre kurulmamış bir devlet var, ya kapitalizme göre kurulmuş, ya sosyalizme göre kurulmuş, ya putperestliğe göre kurulmuş, ya Budizme göre kurulmuş. Ne yapıyorsunuz? O devletin yapısından kaynaklanan, yasalarından kaynaklanan sorunlar çıkıyor ve siz onu İslam'a göre çözemezsiniz. Çünkü çözseniz uymaz. Neden? Çünkü metodu farklı. Devletin yapısı farklı bir metoda sahip. Siz Müslâm'ın metoda göre çözmeye kalkıyorsunuz. Olmaz. Veya şöyle düşünün. İslam'e bir düzen var. İslam'e düzen bir devlet var. İslam'a göre yönetiliyor. Ve sorunları var. Şimdi bir sosyalist gelse, sosyalizmin hukukuna göre, sosyalizmin düşüncesine göre o sorunlar çözmeye kalksa olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü metot farklı. Bir Müslüman şunu iyi düşünmelidir. Diyelim ki İslam düzeni var. Ortaya bazı sorunlar çıkıyor. Sorunlar İslam metoduna göre çözümlenmiyor. Ortaya çıkan sorunlar İslam'ı reddeden kapitalizme, sosyalizme, layıklığa göre çözümleniyor. Öncelikle böyle bir durum doğru mu sizce? Düşünmemiz lazım. İyi cevap vermemiz lazım. Bu şekilde sorunlar çözüldüğünde adalet sağlanır mı? Yani İslami bir düzenin sorununu kapitalist çözüyor. İslami bir düzenin sorununu sosyalist çözüyor. İslami bir düzenin sorununu layık çözüyor. Veya ateist çözüyor. Veya Budist veya Hristiyan veya Yahudi çözüyor. O çözümden adalet gelir mi? O çözüm doğru olur mu? Elbette bu şekilde sorun çözmek doğru olmayacaktır. Elbette adalet de böyle bir çözümle sağlanmayacaktır. Ancak İslam düzeni uygulanırken çıkan sorunlar, İslam metoduna göre çözülerek adalet sağlanır. Peki tersi olursa, yani kapitalist düzenin, sosyalist düzenin, laik düzenin sorunları İslam'a göre çözülür mü? Yani sosyalistler devlet kurmuş, sorun çıkıyor, Müslüman gidiyor, Müslüman metoduyla, İslam metoduyla onu çözmeye kalkıyor. Veya kapitalistler devlet kurmuş, veya Ateistler devlet kurmuş, veya Yahudiler devlet kurmuş, Hristiyanlar devlet kurmuş, Budistler devlet kurmuş, o devletin, o düzenin sorunlarını Müslüman gidiyor, İslam metoduna göre çözmeye kalkıyor. Olur mu? İyi düşünmek gerekir. İlkesel olarak hayır, çözülemez denilecektir. Her şeyden önce ne sosyalist düzen, ne kapitalist düzen, ne laik düzen sorunlarının İslam'a göre çözülmesini istemeyecektir. Yani Size ne kardeşin diyecektir. Mesela sosyaller diyecektir ki Müslümanlara bizim sorunlarımızdan sizler ne siz ne çözmeye kalkıyorsun diyecektir. Kapitalistler aynı şeyi söyleyecektir, laikler aynı şeyi söyleyecektir, Budistler, Hristiyanlar, Yahudiler, Putperestler aynı şeyi söyleyecektir. E şimdi Müslüman da aynı şeyi söyleyecektir. Müslüman da kendine göre, kendi inancına göre bir devlet olmuş olsa, İslam düzeni olmuş olsa o İslam düzeninin kendine göre sorunları çıkıyor oysa, bir kapitalist gelse, bir sosyalist gelse, böyle bir kişilik adasıyla sorunları çözmeye kalsa, Müslüman ki Sana ne kardeşim? Git kendi sorununu çöz. Biz kendi sorunumuzu çözeriz. Size ne? Diyecektir. İlkesel olarak böyle bakacaktır. Kimlik varsa, cehalet yoksa. İlkesel olarak, İslam düzeni de sorunlarını kapitalizme, sosyalizme, laikliğe göre çözdürmeyecek, çözme eylemini suç sayacaktır. Her düzen kendi ilkesi, kendi kuralları, kendi hedefi, kendi metoduna göre iddiasını sürdürür. Her düzen. Sosyalistler, sosyalizmin ilkesine göre, kurallarına göre, hedefine göre, metoduna göre iddialarını sürdürür. Kapitalistler, kendi kurallarına, ilkelerine, hedefine, metoduna göre, layıklar, kendi kurallarına, ilkelerine, hedefine, metoduna göre iddialarını sürdürür. E, bunun karşılığında elbette Müslümanlar da İslam'ın ilkesine, hedefine, metoduna göre, kurallarına göre iddiasını sürdürecektir adalet noktasında. Başka türlü olmaz. Birbirine karışırsa düzenler, oradan ne çıkar? Hiçbir şey çıkmaz. Kaos çıkar. Kapsız düzen, ilkeleriyle, kurallarıyla, hedefiyle, metoduyla şekillenen bir düzende çıkan sorunları aynı metotla çözdüğünde başarıya ulaşacağını iddia eder. Aynı şeyi sosyalist düzen, laik düzen de iddia eder. Peki İslam düzeni aynı şeyi iddia etmez mi? Elbette. İslam düzeni de aynı şeyi iddia eder. Peki kapitalist düzen hakimken bir kapitalist ortaya çıkan sorunu İslam'a sosyalizme göre çözer mi? Peki sosyalist düzen hakimken bir sosyalist ortaya çıkan sorunu İslam'a sosyalizme göre çözer mi? Peki İslam düzenine hakimken bir Müslüman ortaya çıkan sorunu kapitalizme, sosyalizme göre çözer mi? Hemen ne deriz bu sorulara karşılık? Olur mu öyle şey deriz. O zaman sorulara şu şekilde devam edebiliriz. Peki İslam düzeninde yaşayan bir kapitalist, sosyalist, laik ortaya çıkan sorunların kapitalizme, sosyalizme, laikle göre çözmeye çalışsa ne olur? Yani mesela Müslümanların bir devleti var. Orada İslam düzeni geçerli. Orada da bir layık yaşıyor. Sorunlar çıkıyor. İslam düzeninin sorunlar çıkıyor. Orada yaşarken sorunlar çıkıyor. Layık, kendine göre çözmeye çalışıyor. Ne olur? Veya sosyalist, kendine göre çözmeye çalışıyor. Ne olur? Sosyalizme göre çözmeye çalışıyor. kapitalist sosyalizme göre çözmeye çalışıyor. Ne olur? Başarı sağlayabilir mi? İslam üzerinde çıkan sorunları... Laik kendine göre çözerse, sosyalist kendine göre çözerse, kapitalist kendine göre çözerse, başarı sağlayabilir mi? Her şeyden önce gerçekleştirebilir mi? Çözdüğü sorunun sonuçlarını. Evvela yaslığa aykırı olur. Yani İslam üzerine der ki, senin bu sorunları sosyalizme göre, laikliğe göre, kapitalizme göre çözmen yasaktır der. O kendi kendine, kendi içinde çözmeye çalışır. Yasak olan bir şey yapmış olur ve de Yakalandığı zaman suç işlemiş olur. Değil mi? Cezalandırılır. Diyelim yakalanmadı, çözdü. Başarı sağlayabilir mi? Dışarıda İslam düzeni geçerli. Kendi içinde problem çözmüş olur. Kendine göre ama başarması mümkün değildir. Adalette de bulamaz. Kendi adaletini. Böyle bir durumda biz ne diyeceğiz? Böyle bir çözüm ne adalet getirebilir ne de sorun çözebilir. Bir kaos yaratır. Ne var ki günümüzde Müslümanların çoğunluğu işlerinde yaşadıkları düzen İslam düzeni olmadığı halde düzenden kaynaklanan sorunlarını İslam'a göre çözmeye çalışıyor. Şimdi Müslümanların yaşadıkları ülkeleri sayabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti İran, Irak, Suriye, Mısır, Ördün, Suriye Arabistan, Afganistan, Pakistan, Fas, Cezayir, Tonus, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt sayabiliriz. Bu ülkelerin birçoğu ne diyor? Biz İslam düzeni değiliz. Değiştirdik düzeni. Burada İslam uygulanmaz diyor. Burada yaşayan Müslümanlar İslam düzeni olmayan bir yerde İslam düzeni olmayan yasaların, devletin, yaşamın sorunlarını İslam'a göre çözmeye çalışıyorlar. Kapitalist, sosyalist, layık düzende yaşayan Müslümanların ortaya çıkan, İslam düzeni olmayan bireysel, toplumsal sorunlarını İslam'a göre çözmeye çalışıyor. Bu durum ilkesel olarak yanlış olurken İslam'ın ortaya koyduğu adaleti de sağlamaz. Üstelik sorun da çözülmez. Bir Müslüman layık bir düzende, layık düzenin çıkardığı sorunları ne kadar yaşamında çözmeye çalışırsa çalışsın, sorun bitmez. Veya sosyalist bir düzende yaşayan bir Müslüman sosyalist düzenin çıkardığı sorunları ne kadar çözmeye çalışırsa çalışsın, sorun bitmez. Veya kapitalist düzende yaşarken çıkan sorunları Müslüman İslam'a göre çözmeye çalışsın, sorun bitmez. Çözemezler çünkü ilke olarak yanlıştır, metod olarak yanlıştır. Zira İslam olmayan düzenler sorun çıkarmaya devam eder, sürekli. Müslüman böyle yaparak tevhid ilkesinden uzaklaşır. Eğer Müslüman İslam'ı olmayan bir düzenin çıkardığı sorunları tek tek çözmeye kalkarsa tevhid ilkesinden uzaklaşır. Zira tevhid ilkesi sorunların kaynağına hayır der. Sorunlara tek tek hayır demez. Demin örnek verdi. Mesela bir bataklık var ve o bataklık sinek üretiyor. Müslüman sineğe hayır demez, bataklığa hayır der. Tevhid ilkesi böyledir. Tevhid ilkesi sineklere hayır demez. Gider, bataklığa hayır der, kurutur onu, sinek minek kalmaz ortaya. Yani sorun kalmaz. Böylece tevhid ilkesi sorunların kaynağına hayır der, kaynaktan gelen sorunlara hayır demez. Direkt. Evet, onları da kabul etmez ama onlara hayır bayrağı açmaz. Tevhid ilkesiyle ortaya konulan kaynağı İslam olmayan sorunları çözmek değil, kaynağını kurutmaktır. O kaynağı kurutmaktır. Diğer taraftan kapitalist, sosyalist, layık düzenlerden kaynaklanan sorunları İslam'a göre çözmeye çalışan Müslüman, bir bakıma, İslam'la ilgisi olmayan layık, kapitalist, sosyalist düzenleri aklar. Farkına varmaz. Yani layık düzenler sorun üretiyor, kapitalist düzen sorun üretiyor, sosyalist düzen sorun üretiyor. Bu sorunları da Müslüman çözüyor. Ne yapmış oluyor? Sorunları çözmeye kalkarak düzeni aklamış oluyor. Yani düzeni benimsemiş oluyor. Düzeni Müslümanca kabul etmiş oluyor. Dikkatinizi çekiyor ona çözüm üretiyor. Çözüm üreterek benimsemiş, kabul etmiş oluyor. Yani yaşama hakim kılınmasına ses çıkarmamış oluyor. Tersine yaşama hakim kılınmasına yardım etmiş oluyor. Siz layık bir düzenin sorunlarını çözmeye kalkarsanız ne yapmış oluyorsunuz? Onu kabul etmiş, onu benimsemiş, ona sıcak bakmış sorunlarını çözen, onun yaşama hakim kılınmasına ses çıkarmayan, üstelik yardım eden, dolayısıyla aklayan bir insan haline gelmiş oluyorsunuz. Temel ilke olarak bu tür düzenlerin adaletten uzak olduğunu vurgulaması gerekirken, bu ilkeden vazgeçiyor. Sorunlarını çözmeye başlıyor. O noktada kendi gücünü, kendi gayretini harcıyor. İslam ile onaylamaya kalkıyor. Çünkü Müslümanca sorunu çözmek ona İslam ile onaylamak demek denir. Yani bir sorunu İslam'a göre çözmeye kalkıyorsanız, onu İslam'a göre onaylıyorsunuz demektir. Ben bu mesele örneğin ortada bir sorun var, ben bu meseleye Müslümanca İslam inançlarıma göre bakıyorum. Bunu anlayacağım, değerlendireceğim ve sonuca ulaştıracağım demek onu onaylamak demektir. Yani ben bunu kabul ediyorum demektir. Hani bugün yasalarda var ya, mesela savcı bir sorunu bir mahkemeye tevdi ediyor, veriyor. Mahkeme alıyor, sorunu inceliyor. Diyor ki, İki tip karar veriyor mahkemeler. Dikkatini çekiyorum. Mahkeme usulünden bahsediyorum. Önüne bir dosya geldi. Bir dava dosyası. Önce dava dosyasını inceliyor. Bakıyor ki dava dosyası onunla alakalı kabul ediyor. Savcı diyor ki tamam. Dava dosyan kabul edildi. Ben bu dosyaya bakarım diyor. Veya hakim diyor ki inceliyor. Bu dava dosyası bana ait değil. Git onu kim görecekse yetkili makamına, yetkili mahkemesine götür diyor. İşte bunun gibi. Örneği anlıyor musunuz? Ortaya bir sorun geliyor. Bu sorun laik düzene ait, bu sorun sosyalist düzene ait, bu sorun kapitalist ait ve Müslüman onu çözmeye kalkıyor. Ne yapmış oluyor? O sorunu kabul etmiş oluyor. Dolayısıyla o sorunun kaynaklarını da yani kapitalizmi de, sosyalizmi de, laikliği de kabul etmiş oluyor. Çünkü davaya bakmaya başlıyor. İslam olmayan düzenlerin ortaya çıkardığı yasaklar yani Allah'a göre haramlar, serbestler, yani Allah'a göre helaller, emirler, yani Allah'a göre farzlar İslamlaştırılıyor. İşte ayette diyor ya, siz helal haram mı koyuyorsunuz? Benden başka helal ve haram koyucular mı buldunuz? Diye soruyor ya Allah. Nedir bu? Arapça kelimenin karşılığı olarak baktığımız zaman olaya Allah'ın haram sayması, yasak kılması demektir. Yani yasa olarak bir şeyi yasaklaması demektir. Dinin yasalarına göre yasaklar haram ismiyle anılır. Dolayısıyla Allah bir toplumda egemen güç bir şeyi yasaklıyorsa Arapça tabirle haram kılıyor demektir. Veya bir şeyi serbest yapıyorsa Arapça tabirle helal kılıyor demektir. Veya bir şeyi emrediyorsa, yapın mutlaka bunu diyorsa Arapça tabirle farz kılıyor demektir. Müslüman, İslam'ı olmayan düzenlerin yasaklarını, yani haramlarını, serbestlerini, yani helallerini, emirlerini, yani farzlarını uygularken, o düzen, bunların çıkardığı sorunları çözmeye kalkarsa, bu hükümleri, bu haramları, bu helalleri, bu farzları İslamlaştırmış olur. Dikkatini çekiyorum. Yani, farklı bir düzenin yasalarını, yasaklarını, serbestlerini ve emirlerini ne yapmış olur? İslamlaştırmış olur. Sosyalist düzen emir veriyor. Şunlar yapacak halk diyor. Sosyalist düzen yasak koyuyor. Şunlar kesinlikle uygulanmayacak, yapılmayacak diyor. Ve bunlar bu uygulamalardan sorun çıkıyor. Bu sorunları Müslüman çözmeye kalkıyor. Dolayısıyla o sorunun kaynağı olan hükmü onaylamış oluyor. Dikkatinizi çekiyorum. O sorunun kaynağı olan hükmü onaylamış oluyor. Böylece laiklik, sosyalizm, kapitalizm, faşizm İslamlaştırılmış oluyor. İslam düzeni dışında, bugün şöyle kabatasla kısaca özetlersek laiklik gibi, sosyalizm gibi, kapitalizm gibi, faşizm gibi Yönetimler varsa, düzenler varsa, ki bunlardan fazlası var da biz yakın isimlendirmelerle söylüyorum ben. Onların çıkardığı sorunları, onların yasalarının, yani yasaklarının, serbestlerinin, farzlarının, yani emirlerinin çıkardığı sorunları Müslüman çözmeye kalkarsa İslam'a göre ne yapmış oluyor? O düzenleri faşizmi, layıklığı, kapitalizmi İslamlaştırmış oluyor. Bu noktaya gelen Müslümanların ağzından laiklik, sosyalizm, hümanizm, demokrasi, liberalizm, demokratlık düşmez oluyor. Çünkü artık yasallaştı onlara göre. Sorunlarını çözmeye başladılar. İslam olmayan düzenlerin böyle bir eylemi sus sayması bir yana, böyle bir eylem her şeyden önce Müslümanın inandığı tevhid ilkesine aykırı. Allah hiçbir zaman ayetlerine göre oluşmamış düzenleri aklamaz. Onları onaylamaz. Her şeyden önce Allah oku ayetiyle sorunları Allah'a göre okumayı emrediyor. İslam düzeni olmayan düzenlerdeki sorunlar Allah'a göre okunduğunda asıl sorun olan ortaya çıkan sonuç değil. Asıl sorun o değil. Eğer olayı Allah'a göre okursak ne çıkıyor ortaya? Asıl sorun karşılaştığımız sorun değil. Asıl sorun o sorunu doğuran sorundur. Nedir o? kapitalist düzenin kendisidir, sosyalist düzenin kendisidir, layık düzenin kendisidir, faşist düzenin kendisidir. Sorunun kaynağıdır. Allah'a göre okunduğu zaman onu göreceğiz. Resulün tarihine bakarsanız, Allah'ın ayetleri, Mekke döneminde potparest düzenin sorunlarından söz ederken, çözme noktasında hükümler getirmemiştir. Mesela Allah'ın ayetleri, Mekke'deki yaşamı putperestliği eleştirir. Onları bir, bir bir bir bir bir ele alır. Çelişkilerini ortaya koyar. Kime sorar? Putperestlere sorar. Mesela onlar kızlarını öldürürler. Putperestlere sorar. Günaha neydi der? Onlar değişik suçlar işlerler. Sorun olarak onları sorar. Onlar bazı işlemler yaparlar. Eylemler yaparlar. Allah onları sorun olarak görür. Onlar görmese de Müslümanlar sorun olarak görür. Onlar görmese de. Ama Allah o soruna Müslümanlara bir emir vermez. O konuda bir hüküm getirmez. Ne yapar? Putperestlere orada sorgulama getirir. Onların kafasına sorgulamalar getirir. Ama Müslümanlara ne der? Putperestlere la değildir. Temelde. Kabul etmiyor. Ne zaman Medine'de Müslümanlar devlet oldu? O zaman ortaya çıkan sorunlar hükme bağlanarak çözüldü. Dikkatini çekiyorum. O zaman sorunlarla ilgili Allah ayetler göndermeye başladı. Mesela faiz, yani riba, Mekke'de vardı. Ama faizin haram kılınışı Medine'de geldi. Bunun gibi olayları çoğaltabiliriz. Mesela işki, mesela hırsızlık, mesela hırsızlığa ceza verilmesi, suçlara ceza verilmesi gibi hükümler hep Müslümanların hakimiyeti çerçevesinde geldi. Çünkü Müslümanların hakim olmadığı yerde o soruna bir hüküm getirirsen, çözüm getirirsen uygulama imkanın yok. İslam'ın uygulanmasıyla adaletin sağlanacağını ayetleriyle belirten Allah, İslam dışı düzenlerin insan aklına, mantığına, iradesine, yaşamına hükmederek zulüm yaptığını belirtiyor. Ayetlerin özüne baktığımız zaman. İslam'ın uygulanmasıyla adalet sağlanır diyor İslam dışı düzenler, yani İslam'a göre hükmedilmeyen, İslam'a göre yönetilmeyen düzenler, insan aklına, mantığına, iradesine, yaşamına hükmederek zulüm yaparlar. Zulüm ortada durduğu müddetçe, zulmün ürettiği sorunları çözmek adalet değildir. Aksine, zulmün ortaya koyduğu sorunları çözmeye kalkmak, zulmü aklamaktır zulmü benimsemektir, zulmü İslamlaştırmaya gitmektir. Allah bunu diyor, ehli kitaplaşma. Ehli kitabın bir mantığı da budur. Ehli kitap nedir? Bir mantığı Allah'a inanan toplumların, Allah'ın kitabına göre yaşayan toplumların zulmü aklamasıdır, zulmü İslamlaştırmaya çalışmasıdır. Zulüm zaten İslamlaşmaz, İslamlaşmaya çalıştırılmaya çalışıyor. Mesela Hristiyanlar Hazreti İsa ile gelen ayetleri hem tarif etmişler hem de yaşadıkları toplumdaki zulümleri Allah adına, İsa adına, Meryem adına ne yapmışlardır? Aklamışlar ve Allah'ın dininden saymışlardır. Yahudiler de aynı şeyi yapmıştır. Kendilerini İbrahim'in dininden olduğunu iddia eden putperestler de aynı şeyi yapmıştır. Aklamışlar ve Allah'ın dininden saymışlardır. Mesela bir örnek verelim. Ortalığa pislik akıtan bir alan var. Orada bir sürü çürük akıyor. Pislik akıyor. Baktık, hoşumuza gitmedi. Üzerine beyaz bir örtüyle örttük. Dem beyaz görünüyor tertemiz. Altından pislik akıyor. Şimdi temiz bir örtüyle o alanı örtsek pislik ortadan kalkar mı? Kalkar mı? Mesela ben bazen gülerim. Şimdi söyleyeceğim. Belki siz de Allah Allah sizce belki gülenler olacak. Belki de ya ne diyor Mehmet Çoban diyecek. Mesela namaz kılacak insan hemen gider bir seccade alır gelir bir yere serer orada seccadenin üzerinde namaz kılar. Ben sorarım. Niye serdin? Temiz yerde kılmak için. Peki altı pisse üzerine seccadeyi sermen orayı temizler mi? Soruyorum şimdi. Hiç kendisine böyle soru sorulmamış. Yani bir pisliğin üzerine seccadeyi sersek orası temiz olur mu? Bakıyor gömbe Cevap veremiyor. Durdu. Seccadenin üzerinde namaz kılmayı kendine şartlandırmış kişi, seccadeyi niye serdiğini bilmiyor. Ben ben bakıyor şimdi, cevap veremiyor. Neden? Çünkü ters bir soru geldi, bilmediği yerden. Çünkü hayatı boyunca anasından, babasından, çevresinden seccadenin üzerinde namaz kılınır diye geldi. Temiz de olsa, tertemiz de olsa yer, seccadeyi sererek namaz kılmak imandandır, İslam'ın hükmündendir ona göre. Yani mesela diyelim ki bir gün gittiniz evden, eve bir geldiniz evde eşiniz, çocuklarınız evi tertemiz etmişler. Her tarafı pırıl pırıl silmişler. Tertemiz halıları yıkamışlar, sermişler. Şimdi namaz kılacaksınız. Örnekleyelim. Eğer klasik, muhafazakar, İslami konularda çok fazlası bilgisi olmayan bir aile yapınız varsa hemen ya kendiniz gidip bir seccade bulup o tertemiz yere sereceksiniz. Belki Serdiniz seccade artık o temizlenmiş halıdan, yıkanmış halıdan, temizlenmiş yerden daha pistir yani aslında. Düşünmeyeceksiniz yani onu. Belki o tertemiz temizlenmiş yer ve temizlenmiş halı serdiniz seccadeden daha temizdir. Ama o seccadeyi oraya sermeden namaz kılamazsınız. Çünkü namaz kılmanın rükünlerinden bir tanesi seccadenin üzerinde kılmaktır diye inanıyorsunuz. Böyle bir inanca sahipsiniz. Şimdi böyle birine ters bir soru sorduğunuz zaman, Bön, bön bakıyor. Bunun gibi İslami olmayan düzenlerin sorunlarını çözmek üzerine seccade örtmeye benziyor. Dikkatinizi çekiyor. Veya üzerine beyaz bir perde örtmeye benziyor. Oluyor mu? Pis bir yere seccade örterseniz seccadeniz kirleniyor. Farkında değilsiniz. Ne yazık ki günümüzde Allah'ın ayetleri okunurken, algılanırken Müslümanların sorunları çözülürken zulmün ürettiği sorunların çözülmesi mantığıyla okunuyor, algılanıyor. Neden? Çünkü Müslümanlar henüz İslamla yönetilen bir düzende yaşamıyorlar. İslami olmayan düzenlerde yaşıyorlar. İslami olmayan düzenlerde Müslümanlar eğer sorunları Müslümanca çözmeye kalkıyorsa, o zulüm düzenlerini aklamak için, benimsemek için, yaşamlarına geçirmek için çözüyorlar. Dolayısıyla ayetleri de öyle okuyorlar. Ayetleri ne için okuyor Müslümanlar? İçlerinde yaşadıkları düzende sorunlar var. Bu sorunlara birebir çözüm getirmek için okuyor. Sohbetlere gidiyorsunuz. İnsanlar birçok sorun yaşıyor. E hocam işte şöyle bir meselem var. E nedir o mesele? Anlatıyor şimdi. bakıyorsunuz. Anlattığı mesele içinde yaşadığı düzenden kaynaklanıyor. Ve içinde yaşadığı düzen İslami düzen değil. İslami düzen olmadığı için o sorun ortaya çıkmış. Bunun çözülmesini istiyor. Peki çözülürse ne olacak? Bakın çözüldü zaman ne olacak? Bir, İslam'a olmayan düzenin sorununu İslam'a göre çözmüş olacaksınız. Evvela bu tevhid ilkesine aykırı. İki, bu sorunu çözmeyi kabul ederseniz o davayı kabul etmiş olacaksınız. Halbuki bu dava size ait değil. O sorun mevcut düzene ait. O çözmesi gerekiyor. Ama sen çözüyorsun. Üç, Müslüman İslam'a olmayan düzenin sorunu çözerek o düzeni benimsemiş oluyor. Neden? Sorunu çözerse yaşamını aktaracak, belimseyecek. Yaşamına geçirmiş oluyor. O kişiye de sorarken bu nedenle soruyor. Yani ben böyle bir sorunla karşı karşıyayım, bunu bir çözüver, ben bunu bir yaşamıma geçireyim ve rahat edeyim. Çünkü rahatsızlık duyuyorum. O sorunu çözen Müslüman, Allah'ın ayetlerini okuyorsa, okuyarak bu sorunu çözmeye kalkıyorsa, o zaman İslam'a olmayan düzenlerin sorunlarını çözmek için ayetleri okumuş oluyor. Bu mantıkla bu algıyla okumuş oluyor. Halbuki ayetlerin böyle bir algıyla okunması algılanması, anlaşılması Allah'ın oku ayetine aykırı. Çünkü Allah Rabbin adıyla oku dedi. Olayları Rabbin adıyla okuyarak anla algıla. Olayları Rabbin adıyla okuyup algılamaya başladığın zaman sorunun kaynağını görüyorsun. Oraya gidiyorsun. Çünkü sorunun kaynağını kurutmadıktan sonra o sorun devam edecek. Sonra aklayacak. Mesela 70'li yıllarda genç bir arkadaşım, genç bir insanım. Kitapçılık yapıyorum. Isparta'da. O dönemlerde taksitli satış fazla yoktu. 70'li yılların başlığı. Ve toplumda e, taksitli satış diye bir kavram yoktu yani o dönemlerde. Kişiler giderdi, yazdırırlardı. E i̇şte esnafta derdi onlara. İşte nasıl ödeyeceksin? Şöyle ödeyeceksin. Dolayısıyla o da öyle gelir deftere gelir gelir öderdi. Veya bir senet yapardı, senat üzerinde düşerek öderdi. Taksitli satış kavramı diye bir şey yoktu. Sonra topluma taksitli satış kavramı geldi o dönemde. Vade farkı geldi. Bankalarda vardı, büyük şirketlerde vardı ama esnafta yoktu. Vade farkı nedir bilmezdi. Müslümanlar 70'li yıllarda vade farkını tartışmaya başladı o dönemlerde. Vade farkı olur mu, olmaz mı? Vade farkı faiz midir değil midir? Şimdi bu soruna o dönemin bazı insanları cevap vermeye başladı. Cevap verenlerden ilki Hayrettin Karaman'dı. Hayrettin Karaman hatta o dönemlerde Diyanet bile bu soruna cevap vermedi. Dikkatini çekiyorum. Diyanet bile cevap vermedi. Hayrettin Karaman cevapladı. Hayrettin Karaman o zaman Müslümanların geneldeki o bu konulara hassasiyet gösteren Müslümanların tepkisini çekecek tarzda enflasyon oranındaki fiyat farkının faiz olmadığını, o vade farkının faiz olmadığını söyledi o dönemlerde. Sonra çözüm getirdi. Sonra bu Hayrettin Karaman'ın fetvası çok tartışıldı toplumda 70'li yıllarda. Bu tartışmaların arkasından Diyanet karar vermek bu konuda açıklama yapmak zorunda kaldı ve o dönemin İslam mensupları Hayrettin Karaman'a karşı çıktılar. İlahiyat fakülteleri sahip çıktı ve Diyanet'te Hayrettin Karaman'ın fikriyatı doğrusunda, enflasyon oranındaki vade farkı faiz değildir dedi. Şimdi ne yapmış oldular? Soruyorum şimdi ne yapmış oldular? Mevcut düzenin vade farkı anlayışına bir çözüm getirdiler. Hangi mantıkla? Güya Müslümanca bir mantıkla çözüm getirdiler. Ve sonuçta ne yapmış oldular? O sorunu kabul etmiş oldular. Benimsemiş oldular ve Müslümanların da kafalarının rahatlaması için hüküm verdiler. Ne adına? İslam adına hüküm verdiler. Böylece İslami bir hüküm koydular. Yani vade farkını İslamlaştırdılar. Yani kapitalist düzeninin uygulamasını sorununu İslamlaştırdılar. İşte ehli kitap bu. Bu mantık ehli kitap mantığı. Neden böyle yaptılar? Çünkü Allah'ın oku ayetiyle meseleye bakmadılar. Allah'ın oku ayetiyle mesleğe baksalardı, o sorunu algılayacaklardı ve algılıkları zaman sorunun kaynağının Müslümanların yaşamı veyahut da doğal bir yaşamın sonucu değil. işlerinde yaşadığı kapitalist sistemin yaşamından kaynaklanan bir sistemin hatası veya sistemin sorunu olarak ortaya çıkacaktı ve kaynak hedeflenecekti tevhid ilkesine göre. Allah orayı gösterecekti. Ama Allah'a göre okumayıp, Allah'a göre algılamayıp, değerlendirmeyi ne yaptılar? Kendilerine göre, çıkarlarına göre algıladılar, çıkarlarına göre değerlendirdiler, insani zaaflarıyla bu hareketi gerçekleştirdiler ve de bir fetva verdiler, sonuca ulaştırdılar. Böylece İslami olmayan bir kavramı, İslami olmayan bir sorunu, İslam'dan kaynaklanmayan bir sorunu, kapitalist sistemden kaynaklanan bir sorunu kabul ettiler, akladılar, ve böylece Müslümanların yaşamına vade farkını soktular. Ve bu vade farkıyla ne yaptılar? O yaşamı İslamlaştırmış oldular kendilerine göre. Buna Allah elli kitap diyor. Bu mantığa. Elli kitap mantığı diyor. birleşmek Çıkarlarına uygun bir hale getirdiler ve İslam patenti kullanarak bunda kalpleri yatıştırdılar. Mutlayın kıldılar. Çünkü böyle yapmasalardı Müslümanlar hala ikinciklü bir şekilde bu Olur mu, olmaz mı? Kavgası verecekti. Ondan sonra diyanetle fetvayı verince, önce Müslümanlar bu sefer diyanete karşı çıktılar. Ama özal devri gelince o da diyanetle barıştırdı insanları. Düzenle de barıştırdı. Artık tartışma yok. Siz duyuyor musunuz vade farkı, İslam midir değil midir tartışmasını? Duymuyorsunuz zaten. Mesela. Ama bizim gençliğimizin en heyecanlı tartışmalarıydı. Zulüm düzeni insana neyi vaat ediyorsa, insanların sorunlarını hangi çıkarlara göre çözmeye çalışıyorsa, Müslümanlar da aynı yoldan giderek vaatler veriyorlar. Dikkatini çekiyor. Neden? Çünkü artık o bir yapılaşma oldu. Nasıl bir yapılaşma? İçinde yaşadığı, İslam'ı olmayan bir düzenin sorunlarını çözme hastalığı, çözme mantığı, söylem hastalığını da söylem mantığını da meydana getirdi. İçinde yaşadığı düzen İslam'ı olmayan bir düzen neyi vaat ediyorsa Müslüman da aynı şeyi vaadeder eder hale geldi. Aynı yoldan gitmeye başladı. Çünkü o düzeni benimsedi. O yaşamı benimsedi. Müslüman artık kapitalist sistemi, Müslüman artık laik sistemi benimsedi. Söylemlerini, ideallerini benimsedi. Böyle yaparak ne yapmış oldular? Dünyevileştiler. Aynı söylemleri kullanıyorlar. Mesela mevcut düzen, kapasit düzen fakirlik kalkacak diyor. Müslümanlar da fakirlik kalkacak diyor. Onlar zenginlik gelecek diyor. Müslümanlar da zenginlik gelecek diyor. Onlar sosyal adaletin, sosyal refahın sağlanması için mücadele veriyoruz diyor. Müslümanlar da aynı şeyi söylüyor. Değişik bir şey yok yani. Aynı deyimleri, aynı ağzı kullanmaya başladılar. Sorunları İslam'a göre çözme değil. İslam düzeninin, hakim düzeninin mantığıyla çözme yoluna Gitmeye başladılar. Neticede. Aslında İslam'a göre çözmüyorlardı. İslam zaten o çözümün metodunu kabul etmiyordu. Halbuki Allah'ın ayetleri okunduğunda Allah müminlere bu tür vaatler vermiyor. Siz ayet okuyorsunuz. Bakın mektep odasında sürekli ayetler okuyorsunuz. Tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Üzerinde araştırma yapıyorsunuz. Allah insanlara zenginlik vaat ediyor mu? Ayetlerde. Ey Müslümanlar! Ey insanlar! Mümin olursanız zengin olursunuz. Böyle bir vaadi var mı Allah'ın? Sosyal refahınız yükselir. Böyle bir vaadi var mı? Tam tersine Allah zaman zaman verdiği iktidarın, iktidar nimetinin, verdiği evlatların, verdiği zenginliklerin, refahın, verdiği bolluğun, verdiği gücün, hatta verdiği bela ve musibetlerin bir imtihan nedeni olduğunu belirtiyor. Ütopik hayaller, ütopik idealler vermiyor. Ayetlere baktığımız zaman insanların önüne böyle oturtup, minderlerin üzerine veya koltukların üzerine bir dünya çizip, siz Müslüman olursanız, İslami bir toplum olursanız, İslami kurallara göre bir devlet kurarsanız, bu devleti uygularsanız, siz şöyle bir hayata sahip olacaksınız, bolluktan geçilmeyecek, rafahtan geçilmeyecek, adaletten geçilmeyecek, hırsızlık bitecek, uğursuzluk bitecek, her şey süt liman olacak. Artık hiç kimse suç işlemeyecek. Böyle oh. insan böyle elini kolunu sallaya sallaya her yerde gezecek. Böyle bir hayal var mı? Peygamberin kurduğu devlete bakın Medine'de. Allah ayetleri okuturken böyle bir hayal kurduruyor mu insanlara? Ama Müslüman şu anda ne yapıyor? Aynı mantıkla, hayaller mantığıyla. Çünkü kapitalist düzen, sosyalist düzen, layık düzen hayaller mantığıyla insanlara bir şeyler vaat ederek ki bugün biliyorsunuz politikacıların siyaset ve vaatleri de %90 yanlıştır. Yani yalandır. Hatta %100'e varır. %99 yalandır. Yalan vaatlerle insanlara bir şeyler vermeye çalışıyorlar. Kandırmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah hiçbir zaman ayetlerinde insanları kandırmıyor. Bir ayet görüyorsunuz. Ben size bir musibet veririm. Bakarım ne yapacaksınız? Sabredecek misiniz? İsyan edeceksiniz. Ben size zenginlik veririm. Bakarım ne yapacaksınız? Ben size savaş yazarım. Bakarım ne yapacaksınız? Dönecek misiniz? Savaşacak ben size iktidar veririm. Bakarım adil mi olacaksınız? Zalim mi olacaksınız? Yani Müslüman iktidar olunca adil olacaksınız. Mutlaka kesindir diye bir hüküm yok. Allah söylüyor. Bakarım, bakarım. Adil mi olacaksınız? Zalim mi olacaksınız? İmkan ederiz. Ama bugünkü Müslüman biz bir, ah bir Müslümanca bir devlet versek. Tamam her şey adalet gerçekleşecek, süt liman olacak her şey bitecek zannediyor. Böyle bir şey yok. İşte örnek veriyor. Süleyman'dan örnek veriyor Hazreti Süleyman'dan. Rüzgarlara hükmeden ucu bucağı görünmez bir devlet. Süleyman'ın evrinde cinler ve bir sürü mahlukat ama bir bakıyorsunuz surenin sonunda. Süleyman'ın itibarı bitmiş, yıkılmış, taht gitmiş elden. Bir kurt yemiş, koskoca devlet yerlere yıksanılmış Süleyman'ın haberi yok ki o peygamber. Haberi yok. Surenin başında bir Süleyman İmparatorluğu, surenin sonunda sıfırı tüketmiş, saltanatı yıkılmış, tahtı yıkılmış bir Süleyman var. Bu sureden hiç örnek almıyor muyuz? Allah Müslümanlara bir şey vaat etmiyor. Dünyalindeki olay. Tam tersine dünyada verebileceği her şey olumlu ve olumsuz imtihan nedenidir diyor. Allah dünya ötesine bir şey vaat ediyor. Bu imtihanı sağlıklı yaparsanız, sağlıklı geçirirseniz Doğru bir şekilde geçirseniz işte cennet. Yoksa işte cehennem diyor. Bu kadar bas. Peki Müslümanın kafasında, idarinde, söyleminde niye bu vaatler var? Niye bu ağız var? Çünkü artık İslam'ı olmayan düzenlerin sorunlarını sorun edindi o düzenleri benimsedi, yaşamına indirgedi ve o düzenleri aklamaya çalışıyor, o düzenleri kurtarmaya çalışıyor. Müslümanların birbirine karşı sorularına bir bakınız. Bugün. Oy verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Birbirine soru soruyorlar şimdi. Oy verelim mi vermeyelim mi? Kime verelim? Bu düzende faiz var. Ticaret içine faiz girmiş. Bu durumda ne yapacağız? Vade farkı alacak mıyız? Almayacak mıyız? Verecek miyiz? Vermeyecek miyiz? Bankadan kredi alacak mıyız? Almayacak mıyız? Hadi fetvayı ver. Hadi bu soruna çare var. buna sorun. Bu sorunu kabul ettiğin anda düzeni kabul etmiş oluyorsun. Bir büyüğümüz öldü mesela. Mirası neye göre bölüşeceğiz soruyu? Hakim olan düzene göre mi bölüşeceğiz yoksa Allah'a göre mi bölüşeceğiz? İslam'a göre mi bölüşeceğiz? Bu veya buna benzer bir sürü sorun Müslümanlar ayetleri, hadisleri, iştahatları delil getirerek bu tür sorulara cevap verirse, bu tür soruları çözmeye kalkarsa yapmış olduğu tek şey vardır. Bu soruları ve soruların kaynağı, düzeni kabul etmek benimsemek, yaşamına geçirmek, onların sorunlarını çözerek o düzene yardım etmektir. İslami olmayan düzenlerin çıkardığı bu sorular, İslam'a göre çözülerek öncelikle yasalara karşı çıkılmış olur. Sonra İslam'ın temel ilkesi tevhide aykırı olur. Bir Müslüman bu soruları İslam'a göre çözmeye kalkar ve çareler bulursa, sorunların kaynağını aklamış olur. Mesela faizin yarattığı sorunları İslam'a göre çözersek, faizi İslam açısından yasallaştırmış oluruz. Mesela oy verme sorununu İslam'a göre çözersek, mevcut düzene onaylamış, mevcut seçim sistemini kabul etmiş oluruz. Mesela bugün faizsiz banka uygulamalarıyla Müslümanlar kapitalizmi içselleştirmiş olurlar. Bunlardan başka konular, sorular birçok çıkarılabilir, örnek verilebilir. Müslüman her şeyden önce tevhide inanan, İslam dışı düzenlere sahip çıkmayan, İslam dışı düzenlerin sorunlarını çözerek aklamayandır. Müslüman, Allah'a göre sorunları okuyan, sorunların kaynağına yönelen, kaynağına hayır diyendir. Müslüman, Mekke'deki ayetlerin özüne, Resul'ün örnekliğine dikkat ederek, konunun özünü kavrayandır. Bugün, Müslümanların bilgiyi, bilinç düzeyini artırarak, tevhide göre hareket etmeleri gerekiyor. Bugün Müslümanların İslam dışı düzenleri onaylama, aklama girişimlerinden uzak, İslam'ı yaşamaları gerekiyor. Bugün Müslümanların İslam dışı düzenlerin kaynak olduğu sorunları çözerek vakitlerini harcamamaları gerekiyor. Oysaki bugün Müslümanlar Allah'ın ayetlerini işlerinde yaşadıkları İslam olmayan düzenlerin sorunlarını çözmek için okuyorlar. Böyle olunca İslam olmayan düzenlerin sorunlarını çözme anlayışı mantığı ayetleri anlamamızı engel teşkil ediyor. Sorunlara göre ayetlerin okunma anlayışı öne çıkıyor. Bu durum insanın ayetlere teslimi yerine ayetleri sorunlara teslim etme sonucunu doğuruyor. İşte bu noktada bütün büyük bir samimiyetle, büyük bir içtenlikle şöyle dememiz gerekiyor. Rabbim. Müslümanları böyle bir bilince ulaştır inşallah. Nasıl bir bilince? Sorunları Allah'ın ayetlerine göre çözme değil. Tevhide göre. Allah'ın oku ayetine göre okuma bilincine ulaştır. Rabbim Müslümanları Allah'ın ayetleriyle hidayet edenlerden kılsın inşallah demek düşüyor. Ayetlerin ortaya koyduğu özü kavrayan insanlardan inşallah bizi o noktaya getirsin demek düşüyor. Bütün duamızın bu noktada olması ve bu noktada aklımızın, irfanımızın, kalbimizin, mantığımızın, irademizin açılmasını Allah'tan dilemek gerekiyor. Değilse işler duman olur. Farkına varmadan ehli kitap buluruz ve kendimizi Müslüman sannederiz. Aslında ehli kitap bulmuşuzdur da farkında değilizdir. İnşallah İmanımızdan, inancımızdan olmadan, Allah'ın ayetleriyle hareket eden ve gücümüz doğrultusunda da Allah'ın ortaya koyduğu bize emrettiği İslam düzenini yaşayanlardan oluruz. İster bireysel olarak, ister ailevi olarak, ister toplumsal olarak, ister Allah itibar verirse devlet olarak. Bugün sunum burada bitti arkadaşlar. Haftaya devam edeceğiz inşallah. Hepinizden Allah razı olsun. Size iyi geceler dileyeyim.